Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Açık Radyo 94.9'dayız. Yüzümüz gülerek başladık değil mi programa? Evet, şimdi bu bir kayıt yayın. Türkiye'de ne olacağı da belli olmuyor. Bugün yüz güldürmeyen bir şey varsa ne olacak Kerem? Ee, Afesin dinleyenlerimiz. <gülüyor> Açık Radyo'dayız. 94.9 kamusla güreşteyiz. Evet. Yüz programına devam ediyoruz. Sevgili dinleyicimiz, destekçimiz Melis Arıtman Alp Hanımefendi'ye. Yine yüzümüzü güldürmüş. Yine yüzümüzü güldürmüş sağ olsun. Ee, i̇stersen sosyal medya hesaplarımızı hatırlat Didem'ciğim. Evet programla yani Kahmusla Güreşle aynı adlı e, Instagram Twitter ve Gmail adreslerimiz var. Twitter'dan hmm. eş zamanlı olarak çeşitli paylaşımlarda bulunuyoruz. Aynı zamanda geçmiş programlarımıza hem Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Program sonrasında koyuyoruz. Hem de e, Açık Radyo'nun podcastlerinden sayfasından ulaşabilirsiniz. Biz daha ne yapalım? Yani. Yani. Lütfen takip ediniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de evet. geçen yüz... hafta deyimlere, sözlüklere girdik. Etimolojiden bahsettik. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktık. Deyimlere baktık. Girdik e, atasözlerine. Elbette bakalım. Atalarımız neler demiş? Buyuruz neler efendim. demişler? Efendim Ömer Asım Aksoy'un atasözleri sözlüğünde gene. Bu Ömer Asım Aksoy'un sadece. <gülüyor> Onun atası değil ama. O çok güzel derlemeler yapmış. Evet, ha hakikaten değil mi? Evet. Ömer Asım Aksoy'un çok uz uzun süredir de okutuluyor bildiklerle. Evet. Yani ben e hocayken kaynak. de bayağı okuttum. E ben öğrenciyken de var mıydı? Ondan çok emin değilim ama kalın kalın böyle. Hı -hı. Pek çok kişinin aslında artık araştırma kitapları var aslında deyim ve atasözleriyle ilgili tabii ama efendim atasözlerinden e, iki tanesini seçtim ben aslında e, yüz güzelliği hamamdan eve öz güzelliği urumdan şama demiş şimdi ben... Şam mı? Şam mı? Ama şöyle şey bu biraz şeyli bir şam aslında hmm. hani e, şam mı kaldı dermişim yani Yine. yakın... Dur hiç bahsetme girme olarak. Gerçekten ya şöyle e, <gülüyor> Biraz e, şiir gibi söylenmiş olduğu için e, aynı ölçüde e, Urum'dan Şam'a denir. Yoksa tabii ki bildiğimiz hmm. Şam o hmm. yani. Şimdi sonuçta yüz güzelliği geçicidir, iç güzelliği kalıcıdır e, ve daha yaygın yaygındır Acaba? diyor. <gülüyor> eh, tabii bu da çok tartışması bir şey. Biz bu konuya pek değinmedik aslında değil mi? Hmm. Yani çünkü o görsel güzelliği çok önemseme ya da hiç önemsememe ikilisi... ...bayağı bizim konumuzu ilgilendiriyor... ...konuşuruz, daha evet, derinlere abi. gideceğiz... Bir ...sözlüklerde kara kaldık... <gülüyor> ...efendim, beni şu açıdan ilgilendirdi... ...bir kere şu, yüz güzelliği hamamdan eve... ...dönemin sosyal yaşamıyla ilgili de bir şey çok açık söylüyor... ...eskiden kadınlar için söylenmiş belli ki... ...anca hamamdan eve giderken gördüysen gördün... ...öbür türlü kızı göremezsin yani... Evet, yani yakın, yani peçelidir, kapalıdır, evinde kafes arkasındadır ya da işte yakın insan cananı da görmez yani. Ya annesi görür değil mi? Ya da kız kardeşi görür. Evet, yani. evet. Harem selam. İyiymiş bittik. hani. ...hikayesi, iyiymiş derken... ...ya güzelmiş hani <gülüyor> sana layık... ...hamiş, evet evet, kulaktan dolma aynen... Ee, ...böyle bir şey, o yüzden hamamdan eve... Ee, ...diğeri de Urum'dan Şam'ı... ...tam anlamıyla aslında Osmanlı coğrafyasının... Hı hı. E, ...Rum denilen, mi? evet Rumeli... Ee, ...Şam'da iyice doğuyu kastediyor... ...böyle o yüzden söz üzerinde konuşulası... Ee, ...bir tane daha yüz verme arsız olur... ...az verme hırsız olur... Denmiş. Hı hı. E, aslında çok güzel tam dengelilik öneren bir e, söz. İki dedim ama üçüncü atasözünü de söyleyeyim. Yüz yüzden utanır. E, burada şey e, yani e, yüzüne söylemekten çekinme. ...üzerine hmm. e, doğrudan e, söylemek veyahut işte arkasından konuşma mevzularından bahsetmiştik. E, sanki aslında birinci programda, ikinci programda da bahsettiğimiz diğer sözlerin anahtarı gibi... ...yani o yüz yüze bakmak, hmm. biriyle yüz yüzeyken bir şeyi daha kolay yapamamak, söyleyememek... ...ya da yüzünden anlaşılması ama arkadan yapıyorsan daha kolay olması üzerine o kadar çok söz üretilmiş ki... Hmm. ...hani bütün sanki anlamları kodlayan, yansıtan ya da kapatan bir şey yüz. Evet, işte bir aslında bir yandan iletişimin dayanışmanın, bir evet. arada olmanın Yansıtıcısı. E, e, ne kadar önemli olduğunu da hani bir yandan anlatıyor. Evet, yüz yüzden evet. utanır. Şimdi sosyal medyaya gene aslında atıfta bulunabiliriz. E, çünkü yüz yüzden utanmadığı için sosyal medyada... Hı. Herkes bir terbiyesizleşti. Ben de ara ara teyze gibi konuşuyorum buradan ama. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> yani e, bununla çok alakalı bence. Yüzüne bakabildiği kişiye şeyleri, evet. değil mi? Evet. Mesaj yoluyla. Ne cengaverler, ne cengaverler çıkıyor değil mi? Özüne baktığın zaman i̇şte, belki mazbut bir kişilik ama o şeyde işte cengaver aslan, mi? aslan kesiliyor. Evet, olarak. evet. Mazbut değildir o ya. Değil mi? Yani belki çekingendir... ...belki korkaktır... ...belki hiç de cesur değil ama... ...mazbut iyi bir şey çünkü... Hmm, evet. ya ...mazbutsa onu yapmaz diye... ...artık ahlak din ve ahlak bilgisi dersi gibi olmadan... ...ben Kemal Eteş'in saklı sözlüğünü de toparlayayım... ...sana aktarayım... ...efendim e, destek yayınlarından çıkmıştı... ...özellikle çeşitli yörelerde kullanılan... ...bazı deyim ve kalıpları içeriyordu... ...Kemal Eteş'in saklı sözlüğü... ...yüz Berkli diye bir şey var... Hmm. Utanmaz, sıkılmaz olmak. Hmm. Ee, Yine bir şeyle ilintildi değil mi? Bu yüz eşeklerisi vesaire Evet ya da yani. yüzü pek falan onlara benziyor Hı -hı. gibi. Doğru söylüyorsun. Çok kalın, kalın derili. Geçmiyor. Evet geçmiyor. Kaman ağzı ve tarama sözlüğünde varmış. Ee, yüz aşağı yüzü koyun. ...aşağıya doğru manasına geliyor... ...mesela Fakir Baykurt'un... E, ...köy göçüreninden bir cümle örneği vermiş... Kemal Ateş de Fakir Baykurt'u yaşta çok seviyor... ...öyle gerçekten... E, ...saklı sözlük dörtte üç oranında... ...Fakir Baykurt eserlerindeki... değişlere yer vermiş... ...özellikle onları taramış... Hı -hı. ...başka da var ama... ...örnek şöyle... ...Hıdır yüz aşağı kapanmış... ...diye başlıyor... Hı -hı. ...ama yüz aşağı işte sözcük... ...yüzlü şımartılmış anlamına geliyor... Hı -hı. E, yüzlü e, Örnek var mı? Yok Hı. örnek cümle vermemiş e, Ama hani birisine yüzlü deniyorsa Yüz verilmiş anlamında yani e, Yüzlü yüzlü var bir de İki kere üst üste söylüyor pekiştirme Utanmadan sıkılmadan Bir de yüzlü yüzlü Hı. Karşıma gelmiş bilmem ne Gene hep aynı yer işte ya... ...çünkü yüzünden yansıması bir şeyin... ...o da yüzünün tutması... ...tutmaması falan... Yüzlü yüzlü, evet, güzelmiş. <gülüyor> ...yüzüne bak sütünü öyle sağ... Aa, ...bu olur biraz sanki... ...bu değil aslında... ...şöyleymiş yani... E, ...birinden alınacak bir verim... ...onun yüzünden belli olur... ...yani yüzüne bak ne iş yapar... Bir iş çıkar mı ondan çıkmaz ha, mı belli olur ya Yüzüne da yardım... bak sağma gibi bir duyulmuyor. Hayır hayır duymadığım bir söz benim de bu. Ee, yüz ha bunu da duymamıştım ben yalnız. Benim eskiden öğrencim olanlar dinliyorlarsa şey olur ya. Bu dijitalim hiç hiçbir şey bilmiyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> yalnız Oturmuş hazır. radyoda program yapıyor. <gülüyor> hayır bir de hocayken de ama bilinmeyenleri alıyoruz. Ne yapalım? Efendim yüzünü gözünü tuz gibi yalamak. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu? Yok, yok, yok, Bak sen de bilmiyorsun işte. Yüzünü, gözünü tuz gibi yalamak Evet, efendim o da büyük bir özlemle sevgiyle sarılıp öpmek için kullanıyormuş. <gülüyor> çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Keçilere öğretmeyi geçiyor mı? bir tık hani mertebe biraz <gülüyor> baya bir özden var galiba. Evet ya çok çok hoş gerçekten <gülüyor> de bunu günlük hayatta kullanırsam ne kadar şey anlarlar bilemedim derleme sözlüğünden bu ve son örneğim e, yüzünün alını almak hmm. birinin yani birinin namusunu iffetini ortadan kaldırmak. Yani yüzü kızarıyorsa, alal al oluyorsa iffetli ya hmm, güya. Kağının alını almaktaydı. Evet kırmızı alını Aynen öyle. Ben hmm. evet, yani de budur efendim. bir efendim. Argo sözlüğüne bakalım o zaman. Buyurun. Bu yapı kredi yayınları. Surat resimli iskambil kağıdı. Hmm. Vale kız ya da papaz. E tabi. Mantık olarak da. Surata bak saati ayaret var. Çirkin ya da asık suratlı birisiyle al alay etmek için kullanılmış. Surat apak saati ayar et. Ee, suratı çarşamba pazarına dönmek. Ha, biliyorum. Düzensiz, karma karışık dağınık yer anlamında. Ee, yüzünü yıkamak var. Bu tıraş olmak, sakal tıraş olmak anlamları varmış Hı. efendim. Ee, faça façaya diye bir şey var. ...karşı karşıya, yüz yüze... ...hatta bir e, Rıfat Ilgasına... ...babam sınıfından bir örnek var... ...çocuklar merdivenlere... E, ...hüriya edince Kel Mahmut'la... ...birçoğu faça façaya gelmişti... Hmm. ...karşı karşıya... ...yüz yüze gelmek anlamında... ...faça tabi yüz surat da var işte... ...bir yandan da yüzdeki yara anlamı da var... ...ha tabi façalı denir... Evet, ya ...façayı evet. bozmak denir... ...doğru... ...piyas kesmek diye bir şey var efendim... ...hemen façayı da yazıyorum bu durumda... ...onu nasıl atladık... ...piyas kesmek, yüze gülmek... Ha, ...var... Evet, kullanılır. ...kaporta var... ...kişinin genel görünümüyle birlikte... ...aslında yüz anlamı da var kaportanın... Ha, ...kaportasına evet. bakalım... hani. ...ben daha genel biliyordum... Evet, evet. ...genel olarak da kullanılıyor tabii... ...ama yüz olarak da kullanılıyor... Ee, ...nakış var efendim... ...nakış, yüzdeki ögeler... ...işte kaş, göz, gamze... ...ve ha. bunun gibi... ...nakış... Ee, ...topografya var... İnsanın yine genel görünümü, çehre, kılık, kıyafet... Yüz. <gülüyor> i̇yiymiş. İnsanın topografiyası çok iyiymiş. Topografiyası evet. karışıksa bulaşmayalım der gibi. algı sözünde bunlar var. Güzelmiş. İstersen bir şarkı arası verelim. Geldi parça. Evet, devam ederiz. O zaman Bülent Ortaçgil'den dinliyoruz. Yüzünü dökme küçük kız. Yüzünü dökme küçük kız Bırak üzülmeyi Yalnız sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi Her siyahın bir beyası Gecelerin Gündüzü de vardır Yüzünü dökme küçük kız Kızma onlara Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda kuranda Her tutsan bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır Yüzünü dökme küçük Yaşamın anlamını bul Sonra dille kendini Yolunu bil Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır 24.9 açık radyoda Bülent Ortaşgil'le devam eden yüz <gülüyor> devam ediyor diyeyim saçmalamadım <gülüyor> olsun <gülüyor> yo, yo. ondan da Sabah. yüzünü dökmek ifadesini böylece e, hmm. çıkartabiliriz aslında yani yüzünü Aşağı doğru inmesi, asılması, üzülme gibi bir kullanım. Ee, şimdi efendim sözlüklere devam. <gülüyor> Ambros Birsin şeytanın sözlüğü var Metis'ten. Yüz kızartıcı e, ifadesini şöyle açıklamış: Rakibinizin tavır ve halleri. Hmm. <gülüyor> ben Ambros Birse çok gülüyorum. <gülüyor> evet yani rakibinse onun yaptıkları yüz kızartıcı. Sen sen değil. <gülüyor> Gene böyle alaylı yaklaşan tabii Akdoğan Özkan'ın sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü Notos'tan e, yüzü kızarmak ve yüzleşmeyi almış. Yüzü kızarmak memleketimizde akıllı uslu kadınlar dışında nadiren rastlanan bir kızarıklık türü hmm. diye gene geçmiş dalgasını örnek şöyle e, Olivia diye bir e, takma isimli muhtemelen e, birisi erotik sözlük astroloji e, şeyinde 2002'de şöyle bir cümle sarf etmiş. Başak aşığının fantazilerinde olup bitenler akıllı uslu kadınların yüzünü kızartır resmen. Hmm. Yani akıllı uslu değilsen kızartmıyor. Yani bir astroloji yazarken bile kadınları ayırmış bir yani. Hmm. Neye göre? fantaziyi bile sınıflamış. hani hmm. Kimi için C, utanılası kim içinde il neyse. Bütün bunların üstüne bir tövbe çekerek <gülüyor> e, yüzleşme sözcüğünü e, açıklıyoruz. E, Akduhan Özkan açıklıyor daha doğrusu. E, bir travma kurbağanın mağduriyetini yeterli bulmadığınızı yüzüne karşı hissettirme sanatı. Hmm. Bayağı çetrefil değil mi? Güzelmiş tekrar oku istersen. Okuyayım evet gerçekten. Aslında cümleyi okuduğum zaman daha netleşecek. Bir travma kurbanının mağduriyetini yeterli bulmadığınızı onun yüzüne karşı hissettirme sanatı. Neden böyle bir tanımlamada bulunmuş? Çünkü 2013'te CNN Türk'te aykırı sorularda Hayko Bağdat 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili sorulan bir soruya şöyle bir yanıt vermiş. Orada gizli aslında cevap. Demiş ki Bağdat... 6-7 Eylül'de iki gün önce evine gittiğiniz komşunun yağmalandığını görmüş bir toplum söz konusu. Ona diyorsunuz ki, hadi anlat Hayko, ne oldu? Önemli olan şu, asıl size ne oldu? Yüzleşme, onun mağdurunu bunu tekrar anlattırmakla olmaz demiş. Çok beğendim. Evet. Evet. evet güzel etkile Yani kendi yüzleşecek önce falan hikayesi. <gülüyor> Evet efendim. Bende simgeler sözcüğü var. Buyurunuz. Esat e, Yüz başlı altında. E, Çin kültüründe kişinin dış dünyaya ayak uydururken sahip olduğu kişilik anlamı varmış. Hı. Aynı zamanda ün ve itibar demek simgesel anlamda yüz. E, tasavvuf kültüründe tanrısal varlaşmanın eksiksiz olarak yansıdığı yer olarak algılanan İnsanın suratı e, hurufi gelenekte e, simgesel anlamda üçgen ya da Hazreti Ali'miş efendim. Ha, direkt birebir onların evet. anlamına geliyor. Hı -hı. Bunlar var simgeler sözlüğünde. Peki ben de Ömer Faruk Hatipoğlu'nun şiir sözlüğünden o zaman bir okuyayım. Yüzle ilgili... İki küçük e, şiir yazmış. Zaten e, takip eden dinleyicilerimiz bilirler. Sadece iki dizeden oluşan bir şiir tanımı yapıyor şey e, Hatipoğlu. Önce şu var. Yüz nedir? Öz özeti. Kuyularımıza ayna ve bir dağ doğru lavlarımıza giz. Yani hem yansıtışı hem gizleyişini... Güzel ifade etmiş aslında. Ee, bir de şöyle e, bir tane daha yazmış. Toprağımdan kaynayan iç deniz bakışlı göz. Evet yani bu vücut ve bu huy, duygu, davranış, mizaç bizim toprağımızsa Hı -hı. oradan kaynayıp Hı -hı. sanki bir göz gibi ya da göze kendini gösteren falan Hı -hı. güzel yani. Hemen e, gene böyle sivri şeyler içeren Agnes Mişon'un kadın düşmanı sözlüğüne geçiyorum can yayınlarından. Yüz, yaşlandıkça erkeğin yüz hatları derinleşir, kadınınki ise buruşur <gülüyor> demiş. Göte da <Fausto> demiş bunu. <gülüyor> ya bu da şey tabii bir gene toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamlarla da çok ilgili. Özellikle beyaz perdede gerçekten belli bir yaşı. Geçince kadınların hemen anne teyze kimliğine bürünmeleri ama aynı yaş ya da çok daha büyük yaşlardaki yüzünde bir sürü çizgi olan erkeğin hala işte 20'lik e, aktrisle performans gösterebilmesi. Kadın oh, ve erkeğin yüzüne bakış evet bir de yüz vermek e, var kadın sözlüğünde. Bir erkeğin yanından geçerken gizemli bir ifadeyle birbirlerine sokulup sanki bu erkekle ilgili düşünce alışverişinde bulunuyormuş izlenimi yaratan genç kızların bu tür davranışları hiç hoş karşılanmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet bu G.B. Şantal e, Genç Hanımların Kibarlığı adlı bir kitaptan 1843 tarih. Güzel. Neyse ki <gülüyor> böyle. Neyse ki geçti geçtim acaba. Nasıl? <gülüyor> geçtim acaba neyse ki dedim ama 1843. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, haklısın hala böyle bakan bir sürü insan var yani. Efendim ve e, Ertuğrul Erturul ile bitiriyorum ben. Hı -hı. E, Ertuğrul Erturul Saraçbaşının Yapı Kredi Yayınları'ndan basılan da mütülmüş sözlerinde yani yüz, çehre, sima hepsinin geçtiği çeşitli söz ve şiir alıntıları var. Eee Publius Sirus'tan bir alıntı. Güzel bir yüz bir tavsiye mektubudur demiş. Hmm. ...bu aslında hep şey... ...zıttıyla tartışılan başlık... ...evvelce de konuştuk ya... ...yansıtır mı, yansıtmaz mı... ...ya da tam tersi... ...burada yansıtmasa bile aslında... ...güzelse olumlu... ...hemen bir artı veriliyor... ...bebekler Tabii. bile demiştik ya... Evet. ...orantılıysa... ...sonra Shakespeare'den bir alıntı... ...bunu bilir ve çok severim... ...sanki Hamlet'ten gibi anımsıyorum... ...onu yazmamış... ...tanrı size bir yüz vermiş... ...siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz. Hı. Makyaj... ...bir Anladım. şeylerle süsleme yüzü. Ee, buna paralel başka sözler de var. Hafız Şirazi'den bir alıntı. Güzel yüzün düzgüne, Allah'a... ...bene, rastığa ihtiyacı mı var demiş. Düzgün ve rastık... ...o eski dönemlerdeki işte... E, ...fondötenle... ...işte maskara gibi düşünülebilir. <gülüyor> e, sonra Mevlana'dan bir cümle yüzün rengi kalbin casusudur demiş bunu sevdim hmm. evvelce konuştuğumuz mevzular aslında hani kızarıyorsan utanmayı belli ediyorsun sararıyorsan korktuğunu e, bir nevi casus hmm. gibi aktarıyor yani güzel hmm. renk vermek yani renk vermek, renk evet. sonra efendim e, Nedim'den bir alıntı var e, sevdiğim cemalin çünkü göremem Çıkmasın hayalin dili şeydadan, bastığın yerlere yüzüm süremem, e, alayım peyamın bağdı sabahıdan demiş. Yani e, sevdiğimin e, yüzünü göremiyorum ama hayali gönlümden hiçbir zaman çıkmıyor hep gönlümde. E, bastığın yerlere yüz sürmek o çok kullanılan bir ifade Hı. zaten süremiyormuş. E, hiç olmazsa haberini e, sabah rüzgarından alayım. ...demiş. Hem Cemal'e hem Yüz'ü kullanıyor. <gülüyor> Sonra Rüştü Şardağ'dan bir alıntı var. Ee, Rüştü Şardağ aslında şarkı ve Türk sanat müziğiyle ilgili... ...di gibi hatırlıyorum. Bir yanlışlık olmasın. Peki, ee, şimdi hatırda mıdır aşkın Nalan acaba, aşıkın Nalan acaba? Kim onun artık o ruhu yine hayran acaba demiş. <gülüyor> Belli ki sevgiliden uzak. Ee, yani bu böyle... E, ağlatan e, bir sevgili ağlayan aşığını acaba hatırlıyor mu? Şu anda kim onun için e, onun o güzel yüzüne hayranlık duyuyor acaba hmm. benden uzakta manalı? Kıskançlık da var galiba e, Var sanki altında evet haklısın <gülüyor> e, İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'dan bir alıntı Suretin siretine şahittir ...başka şahit aramak zahittir. Çok da kelime oyunu oynamış, sureti artık biliyoruz zaten, görünüş. E, siret iç dünya, huy, ahlak manası, manasına geliyor. Yani yüzün iç dünyanı yansıtır, ona şahittir. Başka da şahide gerek yok manasında. Ve en son Demokritos'tan tartışılası bir e, cümle. E, güzel bir yüz çoğu zaman akılsız bir beynin kılıfıdır demiş. Yani buyurmuşlar diyelim. <gülüyor> evet böyle işte bazı başlıklar var ki şey hep tam münazara konusu gibi hiç de sevmem münazarayı <gülüyor> tek yönlü olmaya. Sen var mı acaba? Kaldı mı acaba? Bence vardır. Var vardır vardır. Yani belki bir takım daha iyi okullar o kadar bunun üstüne oturup yarışmaları falan var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın münazara yarışmaları. Gerçekten mi? Bizim eğitimimize ve çocuk yetiştirmemize ne yazık ki çok uygun aslında. Tek görüş. Birini çok savun... gezen bilir, çok okuyan bilir. Ya mesela gibi, tam bir münazara <gülüyor> konusu. Efendim, Efendim. E... bitmedi. Bitmedi. Evet. Yüzü, yüzümüzü... Biraz... Göreceksiniz daha, en azından <gülüyor> Instagram'da. <gülüyor> yüzümüzü <gülüyor> düşürmeyelim. Evet. evet. E... Ee, sevgili diyorum artık, Melis Arıtman Alp'e tekrar teşekkür ediyoruz ve... Haftaya tabii ki yüzle devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Birkaç hafta daha devam edeceğiz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşça